Fatiha Suresi 1. Sure Mekke devrinde inmiştir. 7 ayettir. Kur'an-ı Kerim en özü dua olan Fatiha Suresi ile başladığı için ona başlangıç, giriş, ön söz anlamında Fatiha adı verilmiştir. Kitabın özü ve temeli anlamında Ümmül Kitap Buhari devamlı tekrarlanan 7 ayet anlamında es-sebu'ul mesani. Buhari onun diğer isimlerinden ikisidir. Bir Müslüman namaz kılarken bu sureyi her gün onlarca, hayatı boyunca yüz binlerce defa tekrarlar. Fatiha Suresi'nin ilk 4 ayeti Allahu Teala'yı alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap gününün tek hakimi gibi belli başlı özellikleriyle tanıtır. Geri kalan ayetleri ise kulun Rabbine nasıl yalvarması ve ondan neler istemesi gerektiğini öğretir. İslam'ın ilk yıllarında ve tamamı bir defada inen Fatiha suresinin değeri Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş ve Resul-i Ekrem Efendimize biz sana devamlı tekrarlanan 7 ayeti ve şu yüce Kur'an'ı verdik buyurmuştur. Hicr 87. Fatiha Suresi'nin önemini birçok hadiste belirten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun namazın her rekatında okunmasını emretmiştir. Buhari, Müslim. Bir kutsi hadiste Allahu Teala Ha suresini kuluyla kendisi arasında ikiye böldüğünü ve kulunun istediğini kendisine vereceğini belirterek şöyle buyurmuştur. Kul namaz kılarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyince Allahu Teala "Kulum bana hamd etti." buyurur. Kul Errahmanur Rahim deyince Allah-u Teala, Kulum beni övdü buyurur. Kul, Mâlik-i yevm deyince, allah Teala, Kulum benim yüceliğimi dile getirdi buyurur. Kul, İyâke ne'abudu ve inyâke neste'in deyince, allah Teala, Bu benimle kulum arasındadır ve kuluma istediği verilecektir buyurur. Kul, Sureyi sonuna kadar okuyunca bizi doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerin yoluna, gazabına uğramış, azıp sapmış olanların yoluna değil deyince allah Teala işte bu kulumdur ve kulumun istediği kendisine verilecektir buyurur. Müslim Fatiha suresinin faziletine dair başka hadisler de bulunmaktadır. Resul-i Ekrem Ebu Said i̇bn Mualla'ya sana Kur'an'ın en büyük suresini öğreteceğim diyerek ona Fatiha suresini öğretmiş, kendisine lütfedilen bu yedi ayetin namazlarda okunduğunu söylemiştir. Buhari resul Ekrem Cebrail aleyhisselam ile otururken yeryüzüne ilk defa inen bir melek huzuruna gelmiş ve Sadece sana verilen, daha önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nur sebebiyle seni tebrik ederim diyerek bu iki nurun Fatiha suresi ile Bakara suresinin son iki ayeti Amenen Resulü olduğunu bildirmiştir. Müslim Sahabeden birinin hasta bir adamı ile defa okuduğu Fatiha suresi ile tedavi ettiği de bilinmektedir. Buhari, Müslim Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ayetin kısa adı besmele olup, çok esirgeyen, çok merhamet eden, Allah'ın adıyla başlarım anlamına gelmekte, bu şekliyle Neml suresinde 30 geçmekte ve Tevbe suresi dışında bütün surelerin başında yer almaktadır. Resulü Ekrem, yemeye, içmeye, besmele ile başlamayı, Eve besmele çekerek girmeyi tavsiye etmiştir. Buhari, Müslim, Tirmizi. Ancak kötü bir olay meydana gelince şeytana beddua etmemeyi tenmih etmiş. Zira bir şeyin şeytandan olduğu söylendiği zaman onun bu işi ben yaptım diye böbürleneceğini fakat Besmele çekildiği zaman kendini sinekten daha zavallı göreceğini haber vermiştir. Ahmet bin Hamber, Hanbel müsnet. Köpek ve Şahin gibi av için eğitilmiş hayvanları avın üzerine gönderirken besmele çekmekle ilgili hadis Maide suresi 5 4. ayetin diknotunda besmele ile ilgili diğer hadislerde Nemül suresi 27-30 ayetin diknotunda zikredilmiştir Besmele bundan sonraki sure başlarında arahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şeklindeki tercümesiyle verilecektir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd etmek, verdiği nimetlerden dolayı hamde layık, yegane varlık olan Allah'a minnet ve şükrünü sunmaktır. Bazı ayetlerde hamd ve teşekkürün göklerde ve yerde Rum 18, dünyada ve ahirette kasas 70, sebe 1 sadece Allah'a sunulabileceğini belirtmektedir. Peygamber Efendimiz Allah'a hamd etmenin müminlere neler kazandırdığını anlatırken Elhamdülillah duası, mizanı Subhanallah ve Elhamdülillah sözleri ise yer ile gök arasını sevap ile doldurur. Müslim, Tirmizi Zikrin, en üstünü La ilahe illallah demek, duanın en üstünü de Elhamdülillah demektir. Tirmizi İbni Mace buyurmuştur. Alem Allah'ın yarattığı bütün varlıklardır. Bir ayette alemlerin Rabbi ifadesi, göklerin, yerin bu ikisi arasında bulunan her şeyin kainatın Rabbi diye açıklanmıştır. Şu ara 23-24. Rab, bütün varlıkların sahibi ve onları en mükemmel şekilde yetiştiren, ihtiyaçlarını karşılayan ve yaşatan demektir. O, Rahman ve Rahim'i koruyup üzüeten Allah'a. Bazı ayetlerde Allah yerine sadece Rahman geçmekte ve O, Rahmandır. Furkan, 59. Rahman Kur'an'ı öğretti. Rahman 1, 2. Sen ancak Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylelerini bağışlanma ile ve ardı arkası kesilmeyecek pek değerli bir mükafatla müjdele. Yasin 11. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor. Biz Rahman'dan başka ibadet edilecek ilahlar göstermiş miyiz? Zuhruf 45 Onlara şöyle de İster Allah diye ister Rahman diye dua edin. Hangisiyle dua ederseniz edin en güzel isimler onundur. Sen de namazda sesini pek yükseltme büsbütün de kısma ikisinin ortasında bir yol tut. İsra 110 Buyurulmaktadır. Rahman ismi Kur'an'da çok yerde tekrarlanmaktadır. Mesela Meryem 61, 78, 85, 87, 92, Enbiya 42, 112, Şuara 5, Kaf 33, Mülk 19, 20, 29. Peygamber Efendimizin Allah-u Teala'nın rahmetinin genişliğini şöyle anlatmıştır. Allah-u Teala'nın yüz rahmeti vardır. Bunlardan birini insanlar, cinler, hayvanlar ve böcekler arasına indirmiştir. Onlar bu sebeple birbirlerini sever ve birbirlerini acırlar. Yabani hayvan yavrusunu bu sebeple şefkat gösterir. Allah o 99 rahmeti kıyamet günü kullarına merhamet etmek için yanında alıkoymuştur. Buhari Müslüm. Bir başka hadiste de Allah-u Teala'nın kullarını bir annenin yavrusuna olan şefkatinden daha merhametli olduğunu söylemiştir Buhari Müslim Hesap gününün tek hakimine Hesap ve ceza gününün ne olduğunu bilir misin? Evet hesap ve ceza gününün ne olduğunu bilir misin? O kimsenin kimseye bir faydasın olmadığı gündür hüküm o gün Allah'ındır İnfitar 17-19 Kıyamet gününde biz adalet terazisini kuracağız. Hiç kimseye en küçük bir haksızlık edilmeyecek. Yapılan iş hardal tanesi kadar da olsa onu değerlendirmeye alacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Enbiya 47 Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kıyamet günü Allah-u Teala yeryüzünü avucuna alacak. Gökleri sağ eliyle dürüp katlayacak ve hükümdar benim nerede yeryüzünün hükümdarları buyuracaktır. Buhari Müslim Allah'ım yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Herkesin Allah'a ibadet etmesi gerektiği birçok ayette belirtilmiştir. Ey insanlar! Sizi ve sizden önceki nesilleri Yaratan Rabbinize kulluk edin Belki böylece Allah'a karşı Gelmekten sakınırsınız Bakara 21 Elbette biz Her ümmete Allah'a ibadet edin Şeytani güçlerden uzak durun diye Uyaran bir peygamber gönderdik Allah Onlardan kimine doğru yolu nasip etti Kimi de Doğru yoldan sapmayı hak etti Yeryüzünde gezip dolaşın da Peygamberleri yalancı diyenlerin sonu nasıl olmuş? Bakın. Nahal 36. Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya 25. O halde ona kulluk et ve ona güvenip dayan. Hud 123. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Bakara 153. Bizi doğru yola ilet. Peygamber Efendimiz doğru yol ifadesiyle İslam'ın kastedilini söylemiştir. Ahmet bin Hanbel Müsned. Kendilerine nimet verdiğinin yoluna, gazabına uğramış, azıp sapmış olanların yoluna değil. Kendilerine nimet verilenlerin, kimler olduğu Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirtilmektedir. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Nisa 69 Ayet ve hadislerde Allah'ın gazabını uğrayanların daha çok Yahudiler Bakara 61 Azıp sapanları nesi Hristiyanlar Maide 77 Tirmizi Ahmet bin Hanbel Müsledi'nde olduğu belirtilmektedir. Yahudilerin gazaba uğradıkları şu ayetlerde bildirilmektedir. Allah'ın dilediği kuluna lütufta bulunarak peygamberlik vermesini kıskandılar da Kur'an'ı inkar ederek kendilerini ne kötü bir şeye sattılar. Böylece onlar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 Yerleri en kötü olan ve doğru yoldan en fazla sapan bunlardır. Maide 60 Buzağı ilah edinenlere gelince, dünya hayatında onlara Rablerinden bir gazap ve bir zillet erişecektir. İftiracıları biz böyle cezalandırırız. Araf 152 Hristiyanların azıp sapmış oldukları da şöyle belirtilmektedir. Şöyle de Ey kitap ehli, ey ehli kitap, dininizde haktan uzaklaşıp da aşırılığa kaçmayın. Daha önce kendileri azıp sapmış, birçoklarını saptırmış, böylece doğru yoldan uzaklaşmış bir topluluğun istek ve arzularına uymayın. Maide 77 Kur'an-ı Kerim'de ilahi gazabı ve azabı hak edenlerin Yahudilerden ibaret olmadığı bir mümini kasıtlı olarak öldüren Nisa 93 savaştan kaçan Enfal 16 Fetih 16 iman ettikten sonra kafir olan Nahl 106 Kur'an'ı inkar eden Bakara 90 kimselerin ve benzerlerinin de Allah'ın gazabına uğrayacakları ifadede buyurmaktadır. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'yı okuduktan sonra Sesini birinci saftakiler duyacak şekilde amin derdi ve şöyle buyururdu. İmam amin deyince siz de amin deyiniz. Çünkü melekler de amin derler. Amin deyişi meleklerin amin deyişine denk gelen kimsenin geçmiş günahları bağışınır. Buhari Müslüm.